başlıyorum. Programın ilk yarısında Tel Aviv merkezli bir oluşumdan bahsetmek istiyorum. Gezegenin farklı köşelerinden kültür sanat haberleri getirmeye çalıştığım harici sanat programında. İkinci yarısında ise sözü bağımsız küratör Merve Elverene bırakacağım ve bağlamını tabii ki size izah edeceğim. İlk bölüm Tel Aviv merkezli dedim. Ana Bird Yuria Meydan Odet Kishik ve Shira Steinitz'in temellerini attığı bir sanat oluşumundan bahsetmek istiyorum. Adı Rollo. Yeni bir proje hayata geçiriyorlar. İçinden geçmekte olduğumuz döneme cevap veren, onunla ilişkilenen bir proje bu. Fiziksel mesafelenme günlerinde sanatçıları bir araya getirmeyi ve birbirlerine ilham vermelerini amaçlayan bir seri. Bu seride Türkiye'den ve İsrail'den sanatçılarla e-mail üzerinden e-postalar aracılığıyla bir üretim zinciri oluşturmuşlar. Bu zincir oluşumun yani Rollo'nun organizatörlerinin seçtiği bir kelimeyi öncelikle ilk sanatçıya göndermesiyle başlıyor. Enteresan bir model örneğin oda, ev gibi anahtar böyle genel kelimeler var ki herkese bir şeyler çağrıştırabilecek seride ve bu e, ilk sanatçı bu kelimeden ev ya da oda kelimesinden ilham alarak ondan yola çıkarak bir iş üretiyor. Bu da serinin o serinin ilk işi olmuş oluyor ve de bu işi bir sonraki sanatçıya devrediyor. E, bu kelimeyi sadece ortaya atan yani Rollo ekibi ve O kelimeyi alıp ondan yola çıkarak iş üreten ilk sanatçı biliyor. Diğer sanatçıların haberi yok. Onların artık ilhamı ilk sanatçının ürettiği iş ya da kendilerine ulaşan işe dönüşüyor. Farklı disiplinlerden sanatçılar davet etmişler. Malzeme, teknik ve e, içerik anlamında tamamen özgürlük söz konusu. Ama bir sınır var 24 saat içinde. ...işi hazırlamaları gerekiyor ve kendilerinden sonraki sanatçıya göndererek zinciri devam ettirmiş oluyorlar. İşin bir sanatçıdan diğer sanatçıya ulaştırılması yine Rollo ekibi tarafından, onların öngördüğü proje ekibi tarafından ortaya çıkıyor ve nihayet... Kimin işinden yola çıktıklarını dahi bilmeden sanatçılar, hangi anahtar kelimeden yola çıktıklarını da ilk sanatçılar bilmeden ama birbirlerinden esinlenerek, birbirlerinden işi devralarak bir zincir oluşturuyorlar. Kulaktan kulağının iş üretimi açısından güncel sanatta bir model olarak uygulanması olarak görebilirsiniz. Bu biçimde ortaya çıkan projedeki e, Türkiye'den ve İsrail'den sanatçıların, Seçimi için bir işbirliği yapılmış. Tel Aviv merkezi rollo İsrail bazı sanatçıları davet ederken Türkiye'den sanatçıların davetini de Mamut Art Project biliyorsunuz gençlere yönelik bir oluşum bu yıl ertelenmek durumunda kaldı. Onun kurucularından Ekin Cohen ve İsrail'in Türkiye'deki kültür ateşesi Elazer Zimvel yaptı. Onar sanatçının katılımıyla oda ve ev adlı ilk iki seri tamamlanmış durumda. Üçüncü seri devam ediyor. Ben bu programı yaparken muhtemelen tamamlanır çünkü Haziran ayının ilk haftasında çevrim içi erişime açılması planlanıyor ve bu şekilde ortaya çıkacak işlerin de ileride. Ee, ...sergilerin fiziksel formunu almasını da düşündüklerini belirtmiş durumdalar. Peki biz bunu nereden nasıl görebiliriz diye soracak olursanız... ...projenin e, ilkkinin adı Room Chair, oda anahtar kelimesi olduğunu söylemiştim. İkincisi Home Chain ee, ve hani eğer yeni normale dönülürse fiziksel bir sergi ortamı oluşturulabilirse gay yani bir fiziksel olarak da gidip görebilecek bir sergi formunda alınması planlanıyor. Ama şimdilik görebileceğiniz, çok da aşina olduğunuzu umduğum Band magazin'in web sitesi bandmag.com web sitesinden görebilirsiniz bunları. Kimler var kadroda diye sormak istersiniz. İlk seri de odada yani room Chain'de yaralanlar Elif Özen, Daniele Meros, Sinap Ören, e, Shani Dagan, Beraber Ko, Yoa Einhar, Gizem Karakaş, Lala Tamar, Mu Tunç ve Gabriel Broyd. İkinci seride yani Home Chain, Ev'de yaralan sanatçılar. Her ikisini de bunların şu anda görebiliyorsunuz. Bantmak.com Da. E, sergi tre rollo tre Homtre, chain mesela böyle görebilirsiniz ama pantmaga girdiğiniz zaman mutlaka erişim sağlarsınız ikinci seride ev konulu e, bölümde yer alanlarsa meital shapiro kalben gördüğünüz gibi farklı disiplinlerden insanlar var sadece güncel görsel sanatlar gibi düşünmemek lazım iddo Markus, fırat uran dotan moreno ırmak can Şahar Avnet, Ece Güden, Aviv Greenberg, Volkan Kızıltunç. Üçüncü seri ise henüz yayınlanmayan, yayınlanmasını beklediğimiz üçüncü seride yer alan sanatçılar ise anahtar kelimesini de o yüzden henüz duyurmamış durumdalar. Çünkü sanatçılar haberdar değiller ilk sanatçı aracı bu anahtar kelimeden. Edgar Keret, Bora Asik, Tamar Karavan, Sinan Tuncay, Tomer Heyman, Birce Kirkova, Hadara Levin Areti Ekin Çekiç ofert da Buşnur Pınar Özel. Evet. Tel Aviv merkezli Rollo adlı sanat oluşumunun girişimiyle başlayan Türkiye'den de Ekin Kohen ve İsrail Türkiye Kültür Atölyesi Elazar Zimvel'in katılımı olarak sanatçıları davet ettiği Türkiye'den ve İsrail'den sanatçıları, farklı disiplinlerden sanatçıları bir çevrim içi, şimdilik çevrim içi sergi kapsamında bir araya getiren bu projeden bahsetmek istedim size. Yüklenen bölümlerden de kısacık bir tanesinin sesini de size dinletmek istiyorum. Ben de Band Bantmag'ın Room Chain yani oda bölümüne girerek bunu size dinletmek istiyorum. Bu bölümü... Yapan La Tamar Good Health yani iyilik sağlık diye Türkçeleştirmişler. Ölümler ve doğumlar tek bir bilinçte var olur. Ancak birçok insan yaratıcı gücün lekesiz oyununu ve nasıl hepsinin bu oyunda bir ve beraber olduklarını anlayamaz." demiş. Size bundan kısa bir bölüm dinletip programın ikinci kısmına geçiyorum light yeah, holland Aynı zamanda bir video bandmark.com adresine girerseniz bu web sitesinde Sergi Rollo Room Chain bölümünde görebilirsiniz. Lala Tamar'ın Good Health, iyilik, sağlık e, videosunda e, az önce dinlediğiniz ve sözlerini biraz önce okuduğum ölümler ve doğumlar tek bir bilinçte var olur. Ancak birçok insan yaratıcı gücün lekesiz oyununu ve nasıl hepsinin bu oyunda bir ve beraber olduklarını anlayamaz. Minvalinde bir şiir okuyor. Elinde bir e, İbranice bir e, okuduğu bir metin var ve de ağaçlık bir ortamda kameranın biraz uzaklaştığı zaman ağaçları da göstereceği biçimde e, okuyanı hiç görmediğimiz sadece onun elinde okuduğu metni, ayaklarını ve yeşil çimenlik ağaçlık bir alanda olduğunu hissederek izlediğimiz bir Video bu ondan bir bölüm sunmak istedim size. Böylece e, bahsettiğim gibi Televi Merkezi'de sanat oluşumu Rollo'nun Türkiye'de işbirliği yaparak oluşturduğu üç aşamalı e, şimdilik çevrim içi olan bu uluslararası sergiye bakmanızı tavsiye etmek istedim. Programın ikinci yarısında Merve Elverenden Daha doğrusu Mervel veren aracılığıyla İrlandadan size haberler getirmek istiyorum. Ee, çalışmakta olduğum Saha Derneği kapsamında bağlantıda olduğumuz çeşitli küratörlerden sanat kurumlarından son dönem çalışmalarına dair bazı mesajlar alıp e, paylaşıyoruz. Bu kapsamda Mervel ile de bağlantıya geçmiştim. Mervel verenin kim olduğunu biraz anlatmam gerekirse salttaki çalışmalarından hatırlamanız mümkün, zira 2018 yılına kadar ...2011-2018 arasında saltın araştırma ve programlar ekibindeydi Merve. Ve bu kapsamda Gülsün Kara Mustafa'nın e, vaat edilmiş bir sergisini Duygu Demir'le birlikte yapmıştı. Nereden Geldik Buraya e, sergisinde çalışmıştı. Aydan Murtezağlu ve Bülent Şangar ikilisinin devamlılık hatası sergilerinde e, yer almıştı. E, Volkan Aslan, Sarp Özer ve Vasif Kortun'la Manastır İstanbul Sanat Merkezi adlı bir sözlü tarih projesi yürütmüştü. P Artworks'te e, Elham Rahan'da çeşitli e, sergiler Hayata geçirdi ve 2018 yılında da ICI'in Gareth Lansing Independent Vision Curatorial Award'unu kazanmıştı. E, küratörler adına oldukça gurur verici bu ödülü almıştı Merve Elveren. Ve de yakın zamanda e, onun e, 39.sü düzenlenen İrlanda'nın en önemli uluslararası BNL'i diyebilirim güncel sanat etkinliği EVA International'ın Konuk programının küratörlüğünü üstlendiği haberini almıştık. E, ve de bununla ilgili çalışmaları da hali hazırda devam ediyor. E, ve bu göreve geldiği zaman yaptığı açıklamada şöyle demişti Merve. Türkçe ve Türkçesini Kültür Limit, Limitet'ten okudum ben de. Oradan aktarmak istiyorum size. Küresel bir politik ve ekonomik mülksüzleştirme ikliminde toprak ne anlama gelir? Bu sözcük... İç rahatlığı kadar barışçıl ve çaresizlik uyandırır. Kendini gerçekleştirme ve yerine getirmeyi barındırır. Aynı zamanda da yoksunluk ve kolektiviteyi köprüler. Karşılıklı ve çatışan yoğunluklarla damarlanmış olan toprak kavramı hem bugün hem de geleceği ele alarak statüke meydan okuma potansiyeline sahiptir. EVA 2020 için sergiyi, yakın geçmişten gelen eleştirel tarihsel modelleri ve eylemleri yeniden gözden geçirme ve paylaşılan hatıraları ve materyal geçmişlerini kullanma ve yeniden yorumlama bakış açısıyla günümüz örneklerini bir araya getiren geçici bir yer olarak düşünmek istiyorum. Bu amaçla yerel kolektif toplumsal hareketlerin ve örgütlerin kendi kendini düzenleyen arşivleriyle işbirliği yapmayı umuyorum. Ve nihayetinde onlardan ve onlardan neler öğrenebileceğimiz konusundaki bir konuşmayı ateşlemeyi umuyorum diye belirtmiş. Ewa International 39.sü düzenleniyor. İrlanda'nın Limerick kentinde. Orijinal tarihleri 4 Eylül 15 Kasım arasında duyurulmuştu. Ama içinden geçmekte olduğumuz dönem biliyorsunuz pek çok şeyin ertelenmesine, zamana yayılmasına, tarihin değişmesine sebep olurken Eva International'da direktöründen aldığım haberlere göre 3 ayrı aşamada evet sonbahar itibariyle başlayacak ama 2021'e de yayılacak şekilde 3 ayrı etap programlarını yayacak. Türkiye'den de davetli olan sanatçılar var. Ireland's Biennial of Contemporary Art yani İrlanda'nın güncel Sanat Bienniali olarak adlandığından Ewa International'da. Ee, saha olarak mervel veren ve sanatçıların katılımlarına destek olmaya çalışacağız şüphesiz. Ama Biennial'in şimdilik başlığı Little Do They Know Ee, ve toprakların yakın tarihte değişen çağrışımları ve anlamlarına odaklanıyor. Biraz önce Merve'den bu anlamda alıntı yapmıştım. Merve'ye sözü bırakıyorum yaptığı kayıtta yaklaşık 10 dakikalık bir video mektubu var. Açık dinleyicileriyle birazdan paylaşacağımız. Hem biraz önce benim kısacık beğendiğim Eva için E, hazırladığı kavramsal çerçeveden ve Ewa International bağlamından bahsedecek. BNL'in sürdürülebilirliğine dair bu karantina ve pandemi döneminde nasıl bir yol haritası izlediklerinden ve yeni normale eğer dönüş olursa pandemi sonrasıdan bahsetmek mümkünse buna dair ön e, görülerinden biraz değinmeye çalışacak. Sonunda bir kısmında yine Osman Kavala dayanışma platformundan da şüphesiz haberler getirecek diyorum ve sözü teşekkür ederek Merve elverene bırakıyorum hariçten sanat programına bu haftalık son veriyorum ben programcınız Çelenk iyi haftalar dilerim e, Merhabalar ben Merve e, bu videoyu İstanbul'dan evimden çalışma masalından kaydediyorum e, Umarım hepinizin sağlığı sıhhati sevdiklerinizin sağlığı sıhhatı yerindedir e, Öncelikle sağa teşekkür ederek başlamak istiyorum e, Bu videoyu um, çekmem istendiğinde um, öncelikle ne konuşacağımı tam bilemedim. Ne anlatmam gerektiğini tam bilemedim. Bir çoğumuz gittim. Ben de e, pandemi e, farklı coğrafyalara e, sıçradığımda e, işlerimi, günlük işlerimi, projelerimi aynı hızla devam ettiriyordum. E, ancak sonunki haftadır biraz daha yavaşlama şansım oldu, iyi de oldu. E, o yüzden bu videoyu ben e, son e, Bir buçuk senedir yaptığım projeleri anlatmak için, kendi biçimde biraz stresli düşünmek için bir fırsat olarak düşündüm. Umarım çok uzun olmaz. Ben Ekim 2018 tarihinden beri bağımsız olarak çalışıyorum. Ondan hemen önce SALT Araştırma ve Programlar Ekibi'nin 7 sene kadar çalıştım. Orada 80'lerin alternatif hareketlerine odaklanan nereden geldik buraya? Gülsün Karı Mustafa'nın pratiğine... Yine e, detaylıca inceleyen, e, vaat edilmiş bir sergi ve e, Aydan Murtaza ve Bülent Çangar'ın devamlı katağı sergilerinin küratörlüğüne üstlendim. E, her projede farklı bir e, küratörle ya da araştırmacıyla birlikte çalıştım. E, bunların bazıları Erman Ataumcu, Gökçan Demirkazık, e, Duygu Demir. Um, ve um, sizlerle de aslında bu sergi turlarında tanışma şansım, um, konuşma şansım almıştım. Um, Salt'tan ayrıldığımdan beri farklı projelerde ve farklı ekiplerde um, yer alıyorum. E, bunlardan bir tanesi um, Foundation for Arts Initiatives, um, Foundation for Arts Initiatives kısa adıyla FFAI. Yaklaşık 60 senedir kültür ve güncel sanat ortamında pratiğini sürdüren bireylere, sanatçılara, küratörlere, araştırmacılara, akademisyenlere ve kurumlara destek olan bir vakıf. Ben de FFAY'in iletişimini ve araştırmasını sürdürüyorum. Pandemi döneminde FFAY gibi vakıfların, oluşumları, yani destek amaçlı kurulan vakıfların ve oluşumların hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Hem kurumların devam edebilmesi için bu süreçte hem de bireylerin araştırmasına, küratörlerim ve sanatçılarım ve akademisyenlerin araştırmasına, projelerin devam edebilmesi için. Bu araştırmanın yanı sıra yaklaşık bir senedir de artık sonuna geldiğimiz bir Cengiz Şekil yayınında çalışıyorum. Ee, belki haber haberdarsınızdır. Yaklaşık 5 senedir e, Cengiz Şekil'in Cengiz Şekil üzerine bir e, kapsamlı bir yayın hazırlanıyor. Cengiz Hoca hayattayken başladı bu yayın yani rampa tarafından başlatıldı. Ee, sonrasında da şimdi bir iki ay içerisinde alt tarafından Türkçe ve İngilizce olarak basılacak. Ben de Ezgi Arıduru ile birlikte editörlüğünü üstlendim bu yayının. Benim için gerçekten önemli bir projedir Cengiz Çekil projesi çünkü 2010 yılında aslında ilk bu alanda çalışmaya başladığımda Cengiz Hoca'yla başladım. O dönemde Cengiz Hoca rampadaki kisan sergisini hazırlıyordu. Bir taraftan da İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ndeki atölyesini İstanbul'a taşıyordu. Ee, biz 5-6 ay kadar birlikte çalıştık. Yan yana çalıştık. Yeniden üretilen 1970'ler, 1980'lerdeki işlerinin yeniden üretimlerini hatta 90'lardan işlerim yeniden üretimlerini de hep e, birlikteydik. Benim için oldukça de, e, değerli bir dönemdir. Çok romantik kaçacak belki ama e, tanıyanınız varsa Cengiz Hoca'yı onun o gür toksesi e, yayını hazırlarken hep kulağımdaydı. E, dediğim gibi önümüzdeki ay... Hazır olacak gelin. Umarım e, okuma şansınız olur. Yorumlarınızı duymak gerçekten çok değerli olur bizler için. Ee, e, bir taraftan da benim en çok zamanımı alan proje herhalde 2018 yılından beri de, e, ve son dönemlerde aslında birazcık daha hızlanarak devam eden EVA International. EVA International, İrlanda'da, İrlanda'nın Limelikşehir'inde 1977'den beri devam eden bir BNR. Türkiye'den de 2000'lerin başından beri birçok sanatçı katıldı aslında, orta ölçekli bir BNR. Ben de bu sene gerçekleşecek olan EVA International'ın, EVA 2020'nin davetli kuratörüyüm. E, son dönemde, e, siz de biraz tartışmaları ve e, son durumları da takip ettiyseniz biliyorsunuzdur, birçok BNR, yani bu dönem açılması planlanan birçok BNR, hatta 2020'nin ikinci dönemi açılması planlanan birçok BNR, EVA da bunlardan bir tanesidir, e, ya erteleniyor 2021'e ya da formatını değiştirmek zorunda kalıyor. Biz e, BNR ekibiyle yaptığımız buluşmalarda biraz bunun üzerine konuşuyoruz, çok da aceleci davranmıyoruz açıkçası. Çünkü bir karar almak, kesin bir karar almak, bir tarih belirlemek bile oldukça zor. Artık büyük açılışlar yapmanın, bu sene, önümüzdeki sene büyük açılışlar yapmanın, uluslararası isimleri açılışlara davet etmenin, hmm. Viyana'yı başarısını izleyici sayılarına endekslemenin ve bence daha da önemlisi sanatçılardan kısa sürelerde yeni iş üretmesini beklemenin Çok zorlu olduğu bir dönemdeyiz. Ben pek mümkün olacağını da düşünmüyorum. Ee, ancak bu durum bunları hep yeniden düşünme hali beni oldukça heyecanlandırıyor itiraf etmek gerekirse. Ee, çünkü EVA 2020 için düşündüğüm e, çerçeve oldukça esnek bir çerçeve. Biraz bahsetmek isterim neden esnek olduğunu. Ee, e, biz em, en başta bu ilk daveti aldığımda biraz daha kolektif bir çalışma, em, yapmayı düşünmüştüm. Bunun için dört tane anşiv projesini davet ettim evvel 2020'ye. Bunlardan bir tanesi Kosova'dan. Bir sözü tarih projesi, 1990'ların başına odaklanan bir sözü tarih projesi. Bir araştırmacı tarafından yürütülen bir proje bu. Bir diğeri, Fransız bir yönetmenin 1960'lar ve 1970'lerdeki filmleri filmlerine odaklanıyor ve bir yazar tarafından Bir akademisyen ve bir yazar tarafından bu filmler etrafında e, düzenlenecek olan buluşmalar e, ve toplantılardan e, oluşuyor. Bir üçüncüsü e, Hong Kong'da bir kurum tarafından dijitalleştirilmesi yapılan e, ve 90'ların ikim tam 90'ların ortasına iki etkinliğin arşivi. E, dördüncü arşiv de Kuzey İrlanda'dan, Derry'den e, bir e, film ve video arşivi. Bunda bir kütüphane üstleniyor. E, dört tane arşiv haritası davetim. Bunun yanı sıra 20'ye yakın da sanatçı davet edildi. Ee, arşiv ve araştırma öncelikli olduğu için EBA 2020 e, şu anki çerçevesinde. Yani hem projeler hem de sanatçılar e, benzer e, metotlarda çalıştığı için, uzun araştırmalar sonrası bu projeleri gerçekleştirdikleri için format oldukça e, esnemeye müsait. Biz bu çerçeveyi değiştirmeden... E, Formatı yeniden düşünebilir miyiz diye aslında konuşuyoruz uzun uzadıya. Yani sergi alanından çıkmak mümkün müdür? Başka neler yapılabilir? Arşivler sadece sergi alanına mı yer alır? Ancak bir taraftan da sadece yani pandemi öncesi düşünülmüş çerçevelerin ya da içeriklerin, sergi alanları düşünerek hazırlanan çerçevelerin ve içeriklerin ertelenerek, Veya var olan içeriğini sadece online'a taşınarak bu işin içinden çıkılabileceğini düşünenlerden değilim. Beni heyecanlandıran da aslında birazcık bu. Hepsini yeniden düşünmemiz gerekiyor şu anda. Sadece tarihinde de değil, bütün içeriği yeniden düşünmemiz gerekiyor. Ya da bu içeriği nasıl izleyiciyle, katılımcıyla iletişime geçeceğini tekrar düşünmemiz gerekiyor. Benim EVA 2020'den beklentim ve bağımsız çalışırken ki aslında beklentim Serginin Nasıl karşılanacağı, üzerine neler yazılacağından ziyade Biennale vesilesiyle, sergi vesilesiyle yan yana gelen bireylerin, ekiplerin oluşturacağı İlişkiler zinciriydi, hala bununla ilgileniyorum Bu ilişkilerin ...gelecekte de devam edebileceğine inanıyorum onlardanım. O yüzden bunların hepsini yeniden düşünmem gerekiyor tabii şimdi. Ee, e, bakalım, öyle kolay verilecek kararlar da değil ama dediğim gibi biz Eva 2020'yi... ...BNR ekibiyle birlikte biraz daha yavaş e, karar vermeye karar verdik... ...karar vermeye karar verdik, biraz daha yavaştan almaya karar verdik diyeyim. Ee, e, son olarak... E, Başka içinde yer aldığım bir başka aslında ekip de Osman Kaval ile dayanışmay gibi kendilikinden ortaya çıkan bir ekip hem sanatçılar hem kültür alanında sanat kültür sanat çalışan bireylerde oluşuyor bu ekip. Ben Osman Bey'le hiç tanışmadım, böyle bir fırsatım olmadı ne yazık ki. Onun ve dönemdaşlarının hazırladığı görece rahat ortamda ama bu alanda çalışmaya başladım. Bunun farkında olarak. Ee, onun kazandırdıklarını, bu alana kazandırdıklarını, dileklerini, amaçlarını duyurmanın e, ve bunları duyurmakta biraz ısrarcı olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu dayanışma ekibilerin. Dayanışma ekibi yine pandemi döneminde tabii e, ağırlıklı olarak dijital e, içerikler üretiyor. E, görsel içerik e, üretenler, video içeriği üretenler, çevirileri yapanlar, altyazı çalışanlar gibi farklı farklı. Küçük ekiplerde alınıyor da gibi. Oldukça heyecanlıyız. Umarım sesimize olduğu kadar oldukça ya da elimizden geldiğince duyurabiliriz. Şimdilik bu kadar. Umarım en kısa zamanda karşılıklı oturma şansımız olur. Sağlıklı saatli günler diliyorum hepinize. Sevgiler. Harici sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.